لا الله, الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن الله ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد صلو على شفيع دنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقروث أعيننا محمد، اللهم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللحمد لله وسلام على عباده الذين صفا. Allah'u sayrun emmâ yüşrikûn Sadaq Allah'un azîm Ve bellevenâ râşûlühün nebiyyül kerîm Ve nehmû alâ mâ kâle kâlikûnâ ve râzıkûnâ mineşşâhidîneşşâkirîne bi kalbin selîm Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleyem Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleyem Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzüle yaşamaya, son nefesimizde de hüsn Fatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleyem. Uzaktan yakından buraya kadar gelip, din müzakeresi derdiyle dertlenen bu kardeşlerimize, her birimize, her adımlarımız karşılığında bir haç bir umre sevabı ihsan eyleyem. Muhterem Cemaat müslümin ihvan din, Yüce Allah Celle ve Aleyh Hazretleri gizli bir hazine idi. Bir hadisi kutsi de öyle buyuruyor. Kün tükenzen makhiyen ben gizli bir hazine idim. Ne demek gizli bir hazine? Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri vardı, başka hiçbir varlık yok idi. Allah Celle ve Ala Hazretleri var, başka hiçbir varlık yokken, yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahip olduğu sıfatların hepsine sahip miydi? Elbette sahip idi. İlim sahibiydi, semi'e sahibiydi, basar sahibiydi, irade, kudret, kelam, tekbin sahibiydi. Aynı kudrete idi. Dolayısıyla bir hazine, bu kadar sıfatları taşıyan Allah Celle ve Ala Hazretleri Bir hazine bileni göreni olmayınca gizli bir hazine olmuş oldu. Fe ahbebtu bilinmek istedim fe halaqtu'l Varlığı yarattım ki beni tanısınlar diye. Varlığın cübbesi insanoğludur. Varlığın cübbesi insanoğludur. Cenab-ı Hak Celle Velaluhu Hazretleri canlıları 3 kategoride yaratmıştır. 3 sınıf altında yaratmıştır. Bir, birinci sınıfa Allah Celle ve Ala Hazretleri akıl vermiş. ikinci sınıfa Allah Celle Celaluhu nefis vermiş. Üçüncü sınıfa hem akıl hem de nefis vermiştir. Mesela melekler Allahu u Teala'nın nurdan yaratmış olduğu varlıklardır. Onlarda akıl var ama nefis yok. Her yaptıkları şey makul olur onların. Çünkü Allah Celle ve Ala Hazretleri onlara o hissedade verdi, o kabiliyeti verdi, o aklı, o fikri verdi. Bir de hayvanlar vardır ki hayvanlara Allah Celle ve Ala Hazretleri sadece nefis verdi. Hayatlarını idame ettirecek kadar iç gülü verdi. Mesela anasından doğan bir kedi yavrusu, affedersiniz, annesinin minnacık memesini aklıyla bulmaz. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ona öyle bir işgüdü vermiştir ki o minnacık memesini arar bulur ve oradan hayatının devam edeceğini sanki bilir. Emmeye başlar. Annesinden doğan yavru da annesinin memesini bulduğu zaman hayatının oradan devam edeceğini adeta bilirmiş gibi memesini asılır. Her birimiz anamızın memesini asıldığımız gibi. Bu bilgiyle, akıl ile değil Allah Celle ve varlıkların hayatını devam ettirebilmeleri için onlara vermiş olduğu bir iş güdüdür. Yani ikinci sınıf varlıklar nefis verilmiş kendilerine ama akıl verilmemiş kendilerine. Dolayısıyla hayvanlar her şeyi neye göre değerlendirirler? Canım böyle istiyor, canım böyle istiyor göre değerlendirirler. Yani affınıza sığınarak söyleyeyim, bir öküz ee, annesidir, kız kardeşidir kızıdır, muzıdır falan böyle bir hesabını yapmaz şehveti geldiği zaman e, önünde ne varsa şehvetini ifa eder düşünmez bu benim annemdir veya bu benim çocuğum kızımdır veya bu benim kız kardeşimdir böyle bir hesabı olmaz canı öyle istedi öyle yapar neyi arzu ederse yer bir sınır tanımaz bu benimdir, benim değildir, sahibimindir, değildir. Böyle bir şeyin hesabını da yapmaz. Buna ne diyoruz? Buna sadece nefis sahibi olan varlıklar diyoruz. Melekler bir tarafta, hayvanla bir ölür uçta, bir de Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bu ikisinin arasında bir varlık yaratmıştır ki sadece akıl vermemiş, sadece nefis vermemiş, hem akıl vermiş hem de nefis vermiş. İşte o da insandır, insanlar ve cinlerdir. Şimdi insanlar allah Teala ve Hazretleri'nin verdiği akılları akıl sebebiyle melekler tarafına çekebilirler. Yine Allah Celle ve Hazretleri'nin verdiği nefis sebebiyle hayvan tarafına çekebilirler. Hayvanlık tarafına da çekebilirler. Eğer insanoğlu aklının nefsinin emrine verirse, yani nefis hakim, akıl mahkum olursa bu insanda hayvanlık tarafı galip gelir. Eğer insanoğlu aklını nefsinin emrine verirse, nefis ne emrederse akıl da ona göre gönlünü tayin ederse, o zaman o insanda hayvanlık tarafı hakim oluyor. Ancak hayvanlık tarafı hakim olunca bu insan ile hayvan değerlendirildiği zaman bu insan hayvandan daha sapık kabul edilir. Neden? Çünkü hayvan her şeyi nefsine göre değerlendiriliyor. Başka türlü değerlendirme imkanı, fırsatı, sermayesi yok. Akıl verilmemiş kendisine. Ama insanoğlu böyle düşünmemesi mümkündür. Akıl verilmiş kendisine nefsin tasallutundan kurtulup, aklı hakim kılıp nef nefsi mahkum edebilir. Elindeki sermayeyi değerlendirmediğinden dolayı bu insan hayvandan daha dalalette kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Aleyh Hazretleri buyurur ki, اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ اِنَّ اللّٰهِ asun As kalbuku el canlılar içerisinde yeryüzünde deveran eden dolaşan uçan hayvanlar ve canlılar içerisinde en şerlisi en kötüsü kalp kulağı sağır olanlardır kalp gözü kör olanlardır kalp dili sağır olanlardır yani hakkı görmeyen hakkı işitmeyen eşhedü en la ilaha illa Allah وَاَشْهَدُ Muhammeden مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Kelime-i şahadetiyle hakkı terennüm etmeyenler var ya, canlılar içerisinde en şerli bunlardır buyuruyor Allah devletiyle. Bir başka ayeti kerimesinde, onların kalpleri var düşünmezler, gözleri var hakkı görmezler, kulakları var hakkı işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum abal Hatta hayvanlardan da daha aşağıdırlar, daha dalalettedirler buyuruyor. Demek ki insanoğlu aklını nefsinin emrine verir, nefsani duygularını hakim kılarsa hayatında ne demek oluyor? Canım böyle istiyor, canım böyle istiyor, canım böyle istiyor. Canım böyle istiyor diye hareket ederse, hareket noktası canının isteği, nefsinin isteği olursa o zaman o insan nefsinin mahkumudur aklıyla beraber. Bu insanı Allah Celle Celaluhu hayvandan daha aşağı kabul ediyor. Eğer insan hayatına aklı mahkum kılarsa, nefsi mahkum, aklı hakim kılarsa o zaman o insan meleklerden de üstün oluyor. Neden meleklerden üstün oluyor? Meleklerde akıl hakimdir ama zaten meleklerde o aklı nötrleştirecek nefis yok ki. Yani meleklerde kötülük duygusu yok ki zaten. Meleklerden öyle melekler vardır ki devamlı rükû halindedir. Yorulmaz, usanmaz, bukmaz, uykusu gelmez, uykusu yok, yemek ihtiyacı yok. Melekler yemezler, giyinmezler, içmezler, kuşanmazlar değil mi? Yani bizim gibi beşeri ihtiyaçlar onlarda yoktur. Demek ki bin sene secdede kalsa bir melek yorulmaz. Bin sene rükûde kalsa yorulmaz. Bin sene kıyamda kalsa yorulmaz. La ya'suna Allahama amarahum ve yefaluna ma yu'marun. Melekler Allahu Teala'nın emrine asla isyan etmezler. Neyi emrederse Allah Celle Celaluhu onu yaparlar. Bizim nefes alıp vermemiz nasıl tabii bir şey ise biz nefes alıp vermekten yorulur muyuz? Biz nefes alıp vermekten yorulmayız. Melekler de ibadet etmekten yorulmazlar. Öyleyse eğer insanoğlu Aklına, nefsine hakim kılar, nefsi mahkum olursa, nefsinin istediklerine göre değil, aklının gereklerine doğru hareket ederse, yani karına olan şeylere koşuyor, zararına olan şeylerden kaçınıyorsa, bu insan aklı hakim kıldı demektir. Kar ve zarar meselesini sadece bir karışlık dünya için düşünmemek lazımdır. Hani bazı insanlar istikbal, istikbal, istikbal derler. Ne demek? Gelecek, gelecek, gelecek istikbal ödemektir. Ama istikbal dediğimiz zaman şöyle burnumuzdan bir, bir santim veya bir karış ilerisini görmemek lazım. Gerçek istikbal ne zaman başlıyor? Ger gerçek istikbal beyaz kefene büründüğün andan itibaren başlıyor. Çünkü buradaki hayat, buradaki hayat öyle de gidiyor, böyle de gidiyor. İçimizde şimdi fakir olan insanlar var, çok zengin olan insanlar var. E, fakirler de yaşıyor, zenginler de yaşıyor. Her birimiz yer, ev buradan döndükten sonra kahvaltımızı yapacağız. Öğlen vakti geldiği zaman yememizi yiyeceğiz. Yani fakiri de hayatını idame ettiriyor, zengin de hayatını idame ettiriyor. Ama beyaz kefene büründükten sonra durumlar değişiyor kıymetli dostlar. Kesin çizgiyle mesele ayrılıyor. Düşün ki bir insan kabir aleminde cennet bahçesinden bir bahçededir. Bir başka insanı düşünün ki cehennem çukurlarından bir çukurda yanmaktadır. Ne kadar bu sürecek? 100 sene önce kabir alemine intikal edenler var. 200 sene önce intikal edenler var. 1000 sene önce kabir alemine intikal edenler var. Cennet bahçesinde veya cehennem çukurunda devam ediyor. Firavun'la ilgili ve ordusuyla ilgili Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Ennâr mu'radûne aleyhâ guduzden ve aşiyyâ. Firavun ve ehline cehennem ateşi sabah ve akşam arız ediliyor. Sabah ve akşam cehennem ateşine sokulup çıkarıyorlar, sokulup çıkarıyorlar. Kaç sene önce bunlar geberdi, affedersiniz. Yani istikbal dediğimiz, gelecek dediğimiz gerçek istikbal, hakiki istikbal, beyaz kefene büründüğümüz yani emanet olan ruhumuzu teslim ettiğimiz andan itibaren başlar. Ne kadar devam eder o? İşte onun sınırı yok kıymeti dostlar. Alemi berzeh kabir alemine deniyor. Kabir aleminden sonra da kıyamet alemi başlıyor. Peki kabir alemi sınırlıdır ama insanlar kabirlerinden mutlaka bir gün diriltilecekler. Ve diriltildikleri zaman mahkeme kübra'da herkes hesabını gördükten sonra, İsa'idü Billa fil cenn ve fil bir grup cennete yerleşecektir. Bir grupta cehenneme yerleşecektir. İşte şimdi cennetteki hayat ne kadardır? Halidine fiyha ebeda. Cennet ehli cennette bu hallet ve müebbet oldukları halde. Yani ebedi ve sonsuz oldukları halde. Cehennem ehliyle ilgili yine halidine Ebedası da vardı. Yani onlar da cehennemde, kafirler cehennemde ebedi kalacaklardır. Ehli imanda, cennette Ebedi kalacaktır. O zaman bir istikbal ki geleceği yok. Sonsuz yani. Sınırı yok demek. Ya demek ki istikbalimizi istikbalimizi kazanalım derken işte askere gideceğiz, evleneceğiz, hayatta para lazımdır, imkan lazımdır, iş lazımdır. Bunlara istikbal diyoruz ya. Vurudur, bunlara istikbaldir. İnsan bunların hesabını yapmalıdır. Tembel tembel, mıymıntı mıymıntı sağda solda asalak gibi gezmemelidir. Elbette İş midir? işini bilmelidir. Ondan sonra tahsil midir? Tahsilini yapmalıdır. Başkasına yük olmanın efendim, zilletinden kurtulması için gerekli çalışmayı yapması lazımdır. Ama bu istikbal bir avuçluk istikbaldir Bir avuçluk istikbaldir Bir karışlık istikbaldir tabiri caizse. Okyanuslar gibi, hatta okyanusların sınırı vardır. Sınırsız istikbal beyaz kefene büründüğümüz andan itibaren başlıyor. Uzun ince bir yoldur. O yolun sonu yok. Cennet cennette la yebğûne anha hivela Ebediyen cennette kalacaklar. Asla akılların köşesinden ya biz burada sıkındık tamam şimdi buradan bir de ayrılalım başka yere gidelim akıllarından geçmeyecek. Çünkü cennetteki ebedilik ona göre hazırlanmış. Yani onların canının sıkılmayacağı her zaman keyiften, zevkten dört köşe olabileceği şekilde hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak cümlemizi o güzel duygularla ebedi hayatını cennette sürdüren, Cemalullah'ta sürdüren sevgili kullarından elisim. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki insanoğlu üçüncü yaratık şeklidir ki, hem akıl verilmiş hem nefis verilmiş, eğer aklını nefsine hakim kılarsa, bu insan meleklerden üstün olur. Çünkü meleklerde akıl vardır ama onu nötrleştirecek nefis olmayınca, onlar öyle yapmaları gerekiyor zaten. Ama insanoğlu öyle değil. Terazının iki kefesi gibi. Bu taraf ağır basarsa öbür taraf yukarı kalkar. Bu taraf ağır basarsa öbür taraf yukarı kalkar. Yani nefis tarafın ağır bastırırsa değil mi? Akıl tarafı oynar yerinden. Eğer akıl tarafını ağır bastırırsa nefis tarafı mağlup olur. Dolayısıyla kıymetli dostlar biz aklımızı kullanmaya mecburuz. Müce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de sık sık efela la aklınızı başınıza toplamaz mısınız? Aklınızı çalıştırmaz mısınız? Efela la düşünmez misiniz? buyuruyor. Öyleyse aklımızı çalıştırmaya, aklımızı nefsimize hakim kılmaya, tefekkür ve tezekkür etmeye mecburuz. kimet müminler. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri biz varlıkları kendisini tanıyalım ve bilelim diye yaratmıştır. Hades-i okudum ya baş taraftan. Demek ki benim görevim ve sizin göreviniz, çoluğumuzun çocuğumuzun görevi, insan olarak yaratılan her varlığın görevi nedir? Evvela görevi nedir? allah Teala'yı bilmektir. Peki Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'ni nasıl bileceğiz? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'ni bilmek ne ile olur? Sübhane men la ya'rifu nefsehu illa hu. Tesbih şekillerinden birisi de, Sübhane men la ya'rifu illa hu. O Allah'ın noksanı sıfatlardan tesbih ve tenzih ederiz ki, kendisini en güzel şekilde yine kendisi bilir. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'nin eşi ve benzeri var mı? Haşa ve maşa yok. Allah Celle ve Hazreti'nin eşi ve benzeri olmayınca biz nereye benzeteceğiz? Bir dağa benzetemeyiz onu. Haşa, mahaşa, bir aslana, bir kaplana benzetemeyiz onu. Çok sevdiğimiz bir insana benzetemeyiz onu. Ne insana benzer, benzer, ne bir dağa benzer, ne bir aya, ne de bir güneşe benzer. Bütün bunlar hepsi onun yarattığı milyarlarca varlıklar içerisinde tabiri caizse bir zerre kadar varlıktır. Güneş, Allah-u Teala'nın yarattığı varlıklar içerisinde güneşin yerine ne kadardır? Bir toz kadar bile değildir. O kadar küçük kalır. Halbuki güneş dünyadan bir milyon, üç yüz bin defa daha büyük bir varlıktır. Ama yaratılan bütün varlıklara hesap ettiğimiz zaman güneş bunların yanında bir zerre kadardır. Öyleyse kıymetli dostlar, Mevla Celle Hazretlerini en güzel bir şekilde kendisi bize kendisini tarif eder bir, bir de kendisini en güzel öğrettiği peygamberleri bize onu öğretirler tarif ederler. Allahu Teala ve tecellis hazretlerini tanımanın en sağlam yolu Kur'an-ı Kerim'dir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve peygamberlerin yaptığı açıklamalardır. Çünkü insanlar içerisinde Allahu Teala'yı en iyi bilen kimlerdir? Peygamberlerdir. Biz insanlar Allah Celle ve Ala hazretlerini bilmekte mutlaka Kur'an-ı Kerim nasıl anlattı? Hadis-i şerifler nasıl beyan ise öyle biliriz. İmam-ı Azam Hazretleri ilimde, ihlasla ve samimiyette zirveye yükselmiş ümmeti Muhammed'e büyük hizmeti ve emeği geçen en büyük alimlerden birisidir, müşehitlerden birisidir. Cenab-ı Hak derle ve Ali Hazretleri cümlemizi onun şefaatine ve onun gibilerin şefaatine nail eylesin. Onların aşmış olduğu sağlam yolda caddede yürümeye cümlemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu muvaffak eylesin. İmam-ı Azam Hazretleri 40 sene sabah namaz, akşam namaz, yatsı namazının abdesiyle sabah namazını kılmıştır. Bunun anlamı şudur, yani yatsı namazını kıldıktan sonra sabaha kadar uyumayan, ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar gelecek olan meselelerin çözmek için ilimle, irfanla, iştahatla meşgul olan, Allah korkusundan, zikirle, fikirle, ağlamayla, gözyaşıyla sabaha kadar meşgul olan, kafasını yassa koymayan bir insandı. Sabah namazını kıldıktan sonra işrak namazına kadar bekler, işrak namazını kıldıktan sonra kafasını yassığa koyar, bir nebze uyuduktan sonra kalkar, yine görevine devam ederdi. 55, 55 defa hacca gitmişti. En son hacca gittiğinde, Kabe'nin Bekçisinden izin istedi. Kabe'nin içine girebilir miyim dedi. İzin verdiler kendisine. Kabe'nin içerisine girdi. Yatsıdan sonra. Kabe'nin içerisine girdikten sonra namaza durdu. Direk arasında namaza durdu. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar iki, rekatın, iki rekat namazın içerisinde bitirdi. Bir rekatte Kur'an-ı Kerim'in yarısını öbür rekatte de, de yarısını bitirdi. Allah Celle Celaluhu zaman içerisinde zaman yaratır. Şimdi birinci rekatta Kur'an-ı Kerim'in yarısını okurken sağ ayağının üzerine ağırlık veriyor, sol ayağının üzerine az ağırlık veriyor. Yani basmıyor ona, ağırlık veriyor, yorulmasın diye. Çünkü ikinci rekatta sol ayak lazım. Birinci rekat bitiyor, kalkıyor ikinci rekatta. İkinci rekatta bu sefer sol ayağı üzerine ağırlık veriyor, sağ ayağına yoruldu ya onu dinlendiriyor. Yerden keserek değil, ağırlık vermemek suretiyle. Namazı bitirdikten sonra ellerini açtı ve Allah'a yalvarmaya başladı. Ey Allah'ım! Senin ası kulun senin evine geldi. Sana şükürler onu kabul ettin. Allah'ım! Ben sana hakkıyla ibadet edemedim. Ben seni hakkıyla bilemedim. Sana hakkıyla ibadet etmek mümkün değildir. Ama ben senin Kur'anında anlattığım gibi Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem tarif buyurduğu gibi ben seni anladım Allah'ım. Ey benim Allah'ım. Benim seni Kur'an'ımda anlattığın gibi, Habibi'nin beyan buyurduğu gibi anlamama ibadetimdeki kusurumu bağışla Allah. Beceremediğim ibadetleri bu beceremediğim gönlerini nazar itibara almadan bulun. Madem ki sen beni Kur'an'da anlattığın gibi tanıdın hadislerde Habibimin anlattığı gibi tanıdın, bu yamuk yumuk olan, eksik olan ibadetlerini de kabul ettim, ver Allah'ım, diye ida etmişti, yalvarmıştı. O zaman hatiften bir ses geldi. Yani ses var ama sesin geldiği yer yok. Konuşan insan, konuşan varlık yok ortada. Gelen ses söyle, Kulumuz Noman, bize kul olarak yapması mümkün olan en güzel ibadetini yapmıştır. Ve bizi de Kur'an'da beyan ettiğimiz gibi, Peygamberimizin açıkladığı gibi bilmiştir. Seni ve yolundan yürüyenleri bağışlamışızdır. 99 kere Cenab-ı Hakk Yerle ve Ala Hazretlerinin rüyasında görmüştür. Normal insanın Cenab-ı rüyasında görmesi mümkün değildir. Yani bir insan dese ki ben rüyamda Allah'ı gördüm. Bu yalan. Yani yalandır derken başka bir şey gözünde gözükmüştür. O da onu öyle sanmıştır veya onu öyle aldatmıştır. allah Teala'yı rüyada görmek de mümkün değildir. Ancak peygamberler veya böylesine büyük alimler Allah Celle ve Aleyh rüyamda gördüm derken mutlaka bir şekilden ibaret değildir. Cenab-ı Hakk'ın tecellisini görmüştür. 99 kere Cenab-ı rüyasında görünce, demiş ki kendi kendisine bir daha Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretlerini görürsem rüyamda, ona bir soru soracağım. Nedir o soru? İme yencu ibadüke kıyameti. Ey benim Allah'ım! Kur'an'ımda beyan ettim. Habibinle duyurdun. Ama bir de ben senden ayrıca istiyorum. Kulların yarın ahirette nasıl kurtulacaklar? Kur'an'da bu kurtuluş yolları gösterilmiştir elbette. Hadi şeriflerde gösterilmiştir. Ama ilave can kurtaran simidi istiyorum. İlave can kurtaran simidi istiyorum. Hani biz yolda giderken ne yapıyoruz? Arabamıza dört tane teker lazım. Dört tane teker var. Arkada bir de isepne vardı, değil mi? Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Gideceğimiz yerde yere eğer atıyorum 25 litre benzin mazot lazımsa biz 50 litre koyuyoruz. Ne olur ne olmaz diyoruz. Arabanın suyum. Ya her, hepsi vardır. Aman <gülüyor> bir bidonun içerisine su koyuyoruz. Ne olur ne olmaz diyoruz. İşte hiçbir hata yoktur. İmam-ı Azam Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'de saadet yolları açıklanmıştır. Hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Kulların kurtuluş yolları açıklanmıştır. Ama ben de ayrıca özellikle Rabbimden kullarının can kurtaran gibi istepne gibi tabiri caizse kurtuluşuna vesile olabilecek farklı bir şey isteyeceğim. Gerçekten yüzüncüsünde de Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh uyku aleminde ona tecelli edince Ya Rabbi bime yencu ibadüke yazman kıyameti sorusunu zormuş. Ey Allah'ım ben senden özellikle farklı olarak bir istekte bulunuyorum. Yarın ahirette kullarının nasıl kurtulacağını, nasıl saadete ereceğini ilave olarak bana anlatır mısın, söyler misin? Kemal-i Azam Hazretleri'nin meşhur bir tesbih duası var. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri her kim sabah akşam Sübhane el-ebedi'l-ebed, Sübhane el-vâhili'l-ehad, Sübhane el-fârj-i-s-samet, Sübhane râfi'i-s-semâi-bi-ghayri amet, Sübhane men meşadal-erdu ala ma'in cömet, Sübhane men khalaqal-khalqa fa'ahsahum Adada, Sübhane men qasama'l-ercaqa velem yense ahada, Sübhane el-lezi lem yittekiz sahibeten vela veleda, her kim sabah akşam buna devam ederse bu da onun ayrıca kurtuluşuna bir vesiledir. İşte kurtuluş için bu da bir istebnedir. Buyurdu. Ben hafızlık yaparken, tabi çocuktum, bunu ermemiştim. 8-9 yaşlarında. ve hafızlık yaptığımız öyle köyde bir camiydi. Caminin yanında da birkaç odalı medrese vardı rahmetli hocamız, Cenab-ı Hak ve rahmetleri eylesin. Yemeğimizi yapardı, bizi yedirirdi, içirirdi. Efendim bulaşıklarımızı bazen o yıkardı, bazen biz yıkardık. Çocuk sayıldığımız genelde o yıkardı. Çok da güzel yemek yapardı. Bir gün bir misafir hoca efendi geldi. Ayağı sakat bir hoca efendi. Mihrafta sabah namazında hoca efendi namazı kıldırdıktan sonra döndü böyle cemaate doğru. Bir ayağı odundan yapılmış yani kesilmişti. Gaziydi. Ayağını uzattı, başladı Levenzena'yı okuduktan sonra bu Sübhane Levedi'yi evet bunu okudu. Bir iki daha takviyesi vardı, onları da okudu. Biz on, o zaman bunları bilmiyorduk, bu neyin necidir bilmiyorduk. Sonra merak ettik, e, camiye kursa geçince sordu bu neyin necidir? Dedi ki, ben dedi bir hoca efendiden bu tesbihin İmam-ı Azam'ın tesbih duası olduğunu öğrenmiştim. Ve bunun da bir kurtuluş vesilesi olduğunu öğrenmiştim. Ben de başladım sabah akşam, sabah akşam bu tesbihe devam ettim, devam ettim, devam ettim. Bir gün Rüyam'da öldüğümü gördüm, kendi kendimi öldüğümü gördüm. Beni taputun içerisine koydular, kuş gibi hafif olduğunu hissediyorum. Götürüyorlar beni, falanca mezarlığa beni götürdüler. Mezarım kazıldı, indirdiler beni mezara. Beni onlar mezara indirdikten sonra, üzerime tahtaları dizdikten sonra, kabir alemi öylesini öyle içine genişledi ki, Aman Allah'ım yüzünde bu kadar geniş yer var mıydı kendi kendime demeye başladı. Sadece geniş değil, öylesine güzellikler, öylesine güzellikler ki ben hayatta öyle güzellikler görmedim. Sonra bir ses geldi kulağıma. Sen ki İmam-ı Azam'ın tesbih duasına devam etmişsindir, sen buna layıksın. Sesi geldi kulağıma. Bir de uyandım baktım ki yataktayım, mezarda değilim onu gördükten sonra ben o günden bugüne kadar fasılasız hep buna devam ederim dedi. Bizim de çok hoşumuza gitti. Nereden bulsak biz de ezberlesek dedi. Bir elimize geçti. Hemen ağzımızdan tesbih duası bir kağıtla elimize geçti levhadan. O zamandan biz ezberledik onu. Elhamdülillah sabah akşam sabah namazından sonra akşam namazından sonra ben de acizane buna devam etmeye çalışıyorum. Bu da bir nedir? Kurtuluşumuza bir vesiledir inşallah. O büyük insanların adeti. Adatü saadat, saadatü adat, adetlerin büyüğü, büyüklerin adetidir. En sağlam yol büyüklerin yoludur. Elhamdülillah. Sabah insan tesbih ile meşgul olması hem de <gülüyor> böylesine güzel tesbihlerle meşgul olması ona neler kazandırır? Neler kazandırır? Demek ki İmam-ı Azam Hazretleri bile Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'ni nasıl tanır? Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimizin kendisini tanıttığı gibi tanır. Şimdi biz de namazda okuduğumuz e, ayet-i kerimeler içerisinde bir eski ümmetlerden bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Bud kavminin nasıl helak olduğundan bahsediyor. Semud kavminin nasıl helak olduğundan bahsediyor. Peygamberlerini dinlemeyip nasıl helak olduğundan bahsediyor. Ondan sonra da dönüyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ve vesselam Efendimiz devrinde Allah'a çirk koşan insanları, Allah'ın birliğini, gücünü, kuvvetini, kudretini, azametini idrak edemeyen insanların şüphelerini izale edecek, kendisini onlara tanıtacak ayeti kelimelerle bizim fikir dünyamızı, inanç dünyamızı, marifet dünyamızı aydınlatıyor. Bir de şunu ifade edeyim, dini bilgiler kıymetli dostlar, dini bilgiler, malumatımız, dini malumatımız, Mesela diyelim ki ben bir şeyler söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorum? Kitaba dayanarak söylüyorum. Bu kitapta hadis kitabı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal etti demektir. Kur'an-ı Kerim ise Allah'tan Celle Celaluhu intikal etmiştir. Hadis olup, hadisi şerif olup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal ettiğini düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hocası kimdir? Kimdir? Cebrail aleyhisselam değil? Cebrail aleyhisselam. Cevâri Aleyhisselam'ın tabiri caizse muallimi kimdir, hocası kimdir? Allah Celle ve Aleyhi evet. Bu Arapça ilim okuyan insanların aldığı diplomaya ne denir? İcazet denir değil mi? İcazetname. Yani bir hoca efendi bir talebi okutur okutur, okutması gereken ilimleri bitirdikten sonra ona bir icazetname verdi. Bu icazetname de o hoca efendi ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar kimden ona ilim gelmiştir? Onların isimleri yazılır. Şecele deniyor buna. Simsile deniyor buna. E diyelim ki işte falanca alim falanca Hoca Efendi'den. O Hoca Efendi hangi Hoca Efendi'den? Falanca Hoca efendiden. O Hoca Efendi kimden? Bunu sayarlar sayarlar. Gelirler. Min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte falanca Ebubekir Bekir Sıddık Efendimiz'den veya Hazreti Ömer Efendimiz'den almıştır. Hazreti Ömer Efendimiz de Min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberinden öğrenmiştir. Ve huve min Cibril aleyhisselam. O da Cebrail aleyhisselam'dan öğrenmiştir. <gülme> ve minallahi azze ve cel. Bu da Allah Celle Celaluhu'dan öğrenmiştir. Demek ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den de öğrenmiş olsak, bu ilmin kaynağı nedir? Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri'dir. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri cibril ile Emin vasıtasıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e öğretmiştir. Bazen direkt kendisi öğretmiştir. Genelde de Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiştir. Melekler vasıtasıyla öğretmiştir. Bir örnekle beraber bu konuyu hemen ayeti kelimelere geçeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meleklerin Cebrail aleyhisselamın nasıl eğittiğini yetiştirdiğini ona hocalık yaptığını bir örnekle beraber açıklayalım. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatıyordum ben. İki kişi geldi bana hadi kalk dediler. Kalktım. Yürü dediler. Yürüdük. Gittik gittik ama nereye gittiğimizi bilmiyorum. Baktım ki diyor bir insan arka üstü yatıyor. Arka üstü yatan bir insanın kafasından aşağı elinde büyük bir kaya ile bekleyen birisi vardı. Kayayı onun kafasına vuruyor, yatan adamın kafasına vuruyor. Kafası böyle eziliyor, dümdüz oluyor, taş yuvarlanıyor, aşağı doğru gidiyor. O taşı vuran kişi kim ise gidiyor taşın peşine, taşı alıp geliyor. O taşı alıncaya kadar o ezilen kafa eskisi gibi oluyor. Dedim ki ey Cebrail bu kimdir ya bu nedir? Yürü dedi bana yürü. Gürüzüm, gittik diyor. Öğrenmeden gittik. Gittik, baktım yine bir yerde arka üstü yatan birisi vardı. Yanında bekleyen ayakta birisi vardır. Elinde böyle demirden çengel var. Çenesinin bir tarafına sağ tarafına takıyor, arkaya kadar yırtıyor. Ondan sonra dönüyor, geçiyor öbür tarafına. Sol tarafını yırtıyor. Sol tarafını yırtarken sağ tarafı düzeliyor. Diyor. Sağ tarafı yırt, sol tarafı yırtılıyor dönüyor bu sefer sağ tarafını yırtıyor öbür tarafı düzeliyor durmadan burasını yırtıyor burası düzeliyor burasını yırtıyor burası düzeliyor adamın ağzı sağdan soldan durmadan yırtılıp duruluyor dedim ki ey Cebrail bu nedir yürü dedi devam edin yürüdük devam ettik diyor baktım bir yerden acayip sesler geliyor bir ağlama sesleri bir feryat sesleri geliyor ama aman Allah'ım bu nedir dedim baktım ki bir yerde ateş yanıyor tandır Yukarıdan aşağı bir baktım ki içerisinde çıvı çıplak kadın ve erkekler var. Ateş onları yaka yaka, böyle gürleye güle, güle Onları yukarı doğru çıkarıyor. Tam kuyunun ağzına doğru geldikleri zaman çeker aşağı düşürüyor onları. Nasıl feryat ediyorlar, nasıl ağlıyorlar dedim ki ey cebbal bunlar kimdir? Yürü dediler yürü. Devam. Bittim baktım ki diyor önümüze bir nehir geldi. Ama nehir nasıl? Tamamen kıpkırmızı kan renginde. O nehrin içerisinde birisi yüzüyor. Nehrin kenarında karşı tarafta da birisi vardır ki önünde böyle bir yığın taş var. Bekliyor orada. O denizde yüzen, kan denizinde kan nehrinde yüzen, gölünde yüzen kişi, yoruldum kenara yaklaşayım derken, o kenarda taşlar önünde bekleyen adam elindeki taşlardan atıyor bir tane onun ağzına, kapıyor onu. Dönemiyor bu sefer karaya çıkamıyor. Dönüyor tekrar yüzüyor, yüzüyor. Geliyor Yaklaşmak istiyor. Ağzına o taşlardan bir tane daha atıyor. Efendim onu yutuyor. Bir sürü, bir türlü şeye çıkamıyor. Kara parçasına çıkamıyor. Dedim ki ey Cebrail bu nedir? <gülüyor> Yürü dedim. Yürü devam et. Gittik biraz daha. Birisini gördüm ki aman Allah'ın öylesine çirkin bir varlık hiç görmemiştim. Öyle şimdi çirkin bir insan görmemiş Bu nedir dedim. Hadi, Yürü dedi devam et. Sonunda biz sana söyleyeceğiz bunları. Nihayet bir yere geldim ki uzun bir adam var mükemmel mi bir mükemmel birisi vardı etrafında gençler vardı efendim dedim ki ya bu kimdir biraz daha devam et dediler bir yere vardık ki mükemmel köşkler arasında ben geçtik baktım ki bir grup insan çıktı karşıma yüzlerinin bir tarafı çok güzel bir tarafı da çok çirkin ya dedim İbrahim, bu da ne dedim? Şimdi dediler tamam, bizim yolculuğumuz burada bitmiştir. Biz sana söyleyelim bunlar neyin nesidir. Hani birincisi arka üstü yatan, kafasından aşağı büyük bir, bir taşla bekleyip tak diye kafasına taşı vurup da kafası dümdüz olan insan var diye tekrar gidiyordu taşı alıp gelinceye kadar düzeliyordu kafası, tekrar vuruyordu. Bu insan... Kur'an okumasını bildiği halde sonradan tembelliğinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı bırakıp unutan insan ile farz olan namazı kılmayan, kazıya bırakan insanların halidir bu. Bu insanlar öldüğü zaman kıyamete kadar böyle ceza ile cezalanırlar bu. Demek ki Kur'an-ı Kerim okumasını terk etmiş, Kur'an-ı Kerim'e sırtını çevirmiş, artık bildiği Kur'an-ı Kerim'i bilmez hale gelmiş. Bir de farz olan namazı kılmıyor, aksatıyor, namazı bırakıyor uyuyor yatıyor eğleniyor bu iki insana bu iki suçu işleyen insana öldükleri zaman kıyamete kadar bir melek görevlendiriliyor buna sen kıyamete kadar bu azabı yapacaksın kafasını kocaman bir taşla vuracaksın kafası dümdüz edilecek ondan sonra gidip taş alıp gelinceye kadar dümdüz tekrar vuracaksın kıyamete kadar bunların cezası böyle devam eder peki arka üstü yatan bir ikinci insan vardı elinde çengelle bir melek Sağ tarafından takıyordu, arkaya kadar yırtıyordu. Geçiyordu sol tarafına takınca sağ tarafı düzeliyordu. Sol tarafını yırttıktan sonra geçiyordu sağ tarafına. Durmadan bu böyle devam ediyordu. <gülüyor> bu ise kimdi biliyor musun? Sabahleyin kalktığı zaman yalan haberlerle kainatı, çevresindeki bütün insanları etkileyen yalancılardı. Bunlar da böylesine ümiti Muhammed'i yalanıyla kandıran insanlar. Yara, öldükleri zaman kıyamete kadar böyle cezayla böyle cezaya çarpılırlar. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu zaman bunu şimdiki zamanla biz anladığımız kadar net tabi i kiramın anlaması mümkün değildi. Neden? Çünkü o zaman birisi bir haber söylesek o haberi kimler duyuyorsa çevreden o kadar insanı etkiliyordu. Ama şimdi televizyoncular, gazeteciler var ya aynen bu hadis-i şerifin içerisinde yerlerini alırlar. Bir manşet atar para cuma diye bir man manşet atar. Efendim tertemiz hiç suçu olmayan, masum olan bir insanı Tamamen suçlu bir halde gösterebilir. Hak bir haksız haksız. Zaten gazetecilik deyince şimdi akla hep yalancılık geliyor değil mi? Gazetecilik deyince akla şimdi yalancılık geliyor. Televizyonculuk deyince genel itibariyle söylüyorum bunu. Televizyonculuk deyince ne, akla ne geliyor? Yalan haber geliyor. Amerika aleyhima yelik bıraka vuracağı zaman dünya ülkelerindeki basına, basınlara, yayın kuruluşlarına, televizyon ve Efendim, gazete kuruluşlarına savaşta yaptığı masraftan daha fazla para harcadı. Onlara rüşvet gönderdi. Benim lehime konuşacaksınız. Benim lehimdeki haberleri anlatacaksınız. Vatandaşı bana yönlendireceksiniz. Beni suçlu göstermeyeceksiniz diye. Tabi her ülke bundan nasibini aldı. Türkiye'miz de bundan nasibini aldı. Mesela Irak'ta yapılan zulüm ve işkenceleri cezaevlerinde akıl almaz yapılan zulüm ve işkenceleri Efendim bizim gazetelerimiz, televizyonlarımız ne kadar gündeme getiriyor? O zulüm ve işkenceleri eğer Amerika yapmamış olsa da bir Müslüman ülke yapmış olsaydı her gün haberlerden önce veya sonra temcit pilavı gibi durmadan karşımıza çıkarmazlar mıydı? Hani bir ara televizyonlarda Hizbullah'ın yaptığı zulümler diye efendim bir şeyler çıkmıştı. Ne kadar devam etmişti değil mi? Kim ayarlamış, kimin adına ayarlamış onu Allah bilir Celle Celaluhu. Yarın ahirette faili meçhul hiç kalmayacaktı. Yarın ahirette bütün kirli şamaşırlar ortaya çıkacaktır. <Sessizlik> Yarın ahirette bütün sırlar ortaya çıkacaktır. Efendim, dolayısıyla o planları kim çevirmiş, ne için çevirmiş, onlar da ortaya çıkacaktır. Anlatmak istediğim şudur. Hizbullah'ın yaptığı, Hizbullah adına yapılan yanlışları basın durmadan gösterdiği gibi, Amerikalıların Irak'ta yaptığı zulüm ve İngilizlerin yaptığı zulüm ve niye durmadan göstermiyorlar? Çünkü oradan besleniyorlar. Onlardan para alıyorlar. Onları iyi göstermek istiyorlar. Dost göstermek istiyorlar. Barış getirmiş. Ne getirmiş? Barış getirmiş. Hani <gülüyor> bir ülke başka ülkenin iç, iç, iç işlerine müdahale edemezdi. Hani dünyada böyle bir kural vardı. Her ülke bağımsızdı. Bir ülke başka ülke, ülkenin bu iç işlerine karışamazdı. Irak'ın bu içişleri sayılmaz mıydı? Sayılırdı. Dün Irak'a silah vererek İran'ın üzerine gönderen aynı ülke değil miydi? Amerika değil miydi? Yeter ki sen İran'a vur, ben sana silah vereceğim diyen, kışkırtan aynı ülke değil miydi? O zaman dost değil miydi? O zaman bu zulümler yapılmamış mıydı? O zaman yani efendim katliamlar yapmış Sarttan falan. E, doğrudur, yapmıştır. Onun günahı kendisi çekecektir elbette. Yapılan yanlışlıkları tasvih etmek anlamında söylemiyorum. Ama aynı insan o zulümleri yapmış olduğu halde o insanla dostluk kurmuşlar. Silah vermişler. Yeter ki sen İran'a vur demişlerdir. Şimdi aynı ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Mesele o değildir. Mesele Müslümanları sindirmektir. Petrol yataklarına hakim olmaktır. Maddi ekonomik çıkarları sağlamaktır. Orta Doğu bölgesine hakim olup oradaki maddi gelirleri sağlamaktır. Sonuca gelelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor, anlatılıyor. İşte sağ tarafından arkaya kadar demir çengelle yırtılıp, sonra sol tarafından yırtılan, sağ tarafı iyileşip tekrar o tarafa geçip o tarafı yırtan, durmadan bu azap devam eden insanlar kimlerdir? Yalan haberler etrafa uçulup, insanların yalanları bir uçtan bir uça kadar her tarafı saran e, yalancılar var ya, işte onlar öldüğü zaman kıyamet gününe kadar kabir aleminde, alem-i bu cezayla cezalanırlar. Cevabını aldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra, sonra Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam devam ediyor. Hani diyorlar bir tandır vardı. O tandırın içerisinden acayip sesler geliyordu. Ateş onları çılçılak kadın ve erkekleri vardı. Yukarıya kadar çıkarıyordu. Ondan sonra tam üstte çıkacakları zaman tekrar nübe kadar indiriyordu onları. Böyle bağırıp çağırıyorlardı. Ağlıyorlardı. Onlar da dünyada zina eden kadın ve erkeklerdi. Öldükleri zaman kıyamete kadar böylesine ceza ile kabir aleminde cezalanırlar diyordu. Peki o e, kandan kıpkırmızı nehirde yüzüp bir türlü dışarı çıkamayan insan kimdir? Bu insan da faiz yiyen insandır. Kıyamete kadar o da böyle cezaya çarpılır. Çok çirkin bir manzaralı. O kadar çirkin görmemişim hayatta. Bu da cehennemde görevli olan melektir. Cevabını O Uzun bir insan gördüm. O da İbrahim Aleyhisselam'dı. Kısaltıyorum. O da İbrahim Aleyhisselam'dı. Yüzünün yarısı çok güzel, yarısı çok çirkin olan insan görmüştüm. İnsan manzarası görmüştüm. O neydi? O da güzel amellerinin yanında çirkin amellerde olan insanlardı. Yani bir taraftan adres alıyor, namaz kılıyor ama bir taraftan da yalan söylüyor. Bir taraftan adres alıyor, namaz kılıyor. Öbür taraftan da anasına, babasına isyan ediyor. Onlar da işte bir tarafı güzel, amelleri güzel olduğu için yüzünü bir tarafı güzel, öbür tarafı çirkindir. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri imanları olduğu için, amelleri de olduğu için ence sonunda onları affedip tertemiz yapıp cennetine yerleştiriyor tabii. Fakat o duruma düşmek de kötüdür değil mi? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri her birimizi bu hul-ü evvelin ile ilk cennete girenlerle girmeye muvaffak olan kullarından eylecek. Bu örneğin için anlattım. Bakınız bu anlattığım hadis-i şerifte, Buhari'de zikredilen bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kim öğretiyor? Cebrail aleyhisselam öğretiyor değil mi? Yani Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in muallimi hocasıdır. Onun muallimi kimdir? Allah'tır der dile Allemel insane ma lem Bilmediği şeyleri insanlara muallim olan, öğreten Allah Celle ve Ala Hazretleridir. Şimdi kıymetli dostlar, Öyleyse ayeti ayet-i kelimeleri şöyle fazla vaktinizi almadan Allah Celle ve kendisini bize nasıl tanıtıyor? bunu tefekkür etmemiz gerektiği şekliyle beraber bir müzakere edelim. Uyuruyor ki Cenab-ı Hak Değerli ve Aleyh Hazretleri Estaizu ve selamun ala ibadihillezine aslafa. Habibim eski ümmetlerde peygamberlerine isyan eden asilerin helak olmasından dolayı elhamdülillah de. Eski ümmetlerde peygamberlerine isyan eden, kitabın daha dinlemeyen haramlara daldıran, peygamberlerini elinin tersiyle iten onlara zülülülülü. bir peygamberim. Sen beni alimlere rahmet olarak gönderdin. Senin selamın biz peygamberlerin köfesi üzerine olsun. Yetmedi. Ve ala ibadillahi salihin Allah'ım yeryüzüne gelen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve diyen bütün salih kulların üzerine olsun selamın. Cebrail Aleyhisselam bu manzarayı görünce Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği selamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şekli ve türü görünce hemen kelime-i şahadete bastırdı. Ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <gülüyor> Biz her et aslında bu manzarayı yaşıyoruz değil mi? Esselamu Aleyküm, yühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu deyince Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem verdiği selamı. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı selamı. Eşhedü ve la ilahe illallah deyince de Cibril aleyhisselamın bu selamlaşmanın karşılığında aşka gelerek ortaya koyduğu kelime-i şehadeti duyuyorum. Evet. Allahu hayrun kullarım bir düşünün sizi düşünmeye davet ediyorum insanlar içerisinde çıkıyor birileri diyor ki bizi falanca kişi kurtardı veya bizi falanca put kurtardı lat uzat menat efendim falanca kurtardı diyor değişik isimlerle kurtarıcılar ortaya koyuyorlar kullarım bir düşünün bakalım Allah Allah mı hayırında hayırlıdır اَمَّا <gülüyor> يُشْرِكُونَ Yoksa insanların Allah'a ortak koştukları kişiler, putlar, şahıslar veya heykeller mi? Daha hayırlıdır. Bir değerlendirme yapın bakalım. Değerlendirmeyi yaparken Allah Celle Celaluhu bize yol gösteriyor, kendisini tanıtır bize. Nasıl? Hep düşünmeye davet ediyor bizi. Kullarım şöyle düşünün. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Fem betnabihi Kullarım, döktleri kim yarattı? Sorsalar size. Falanca insan yarattı diye. yeryüzünde ölmüşlerden veya hayatta olanlardan falanca kişi yarattı diye. ortalıkta dolaşan birisin var mı? Yani birisi kalkmış demiş ki gökleri ben yarattım. Var mı böyle bir şey? Yok. Efendim. Şiranlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Ebu Cehiller hangisine sorsan yerleri gökleri kim yarattı ne cevabını verirdi? Allah yarattı cevabını verirdi. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler çok tekrarlanır. Peki o zaman gökleri yaratan bir varlık, bir put, bir e, insan söz konusu değil. Peki gökten yağmuru yağdırma konusunda hiçbir kimse dünyada iddia edebilir mi ki gökten ben yağmuru yağdırıyorum? Yok. Herhangi put için Böyle bir şey söylenebilir mi? Yok. Peki o zaman Mevla buyuruyor ki kullanın bir düşünün bakalım. Gökleri yaratan bir Allah var. Bunu siz de biliyorsunuz. Yerleri yaratan bir Allah var. Celaluhu, bunu siz de biliyorsunuz. Bir de gökten yağmuru indiren bir Allah var. Celaluhu, bunu siz de biliyorsunuz. Bunu başkaları yapamayın. Bir de Bağlarda, bahçelerde, ormanlarda ağaçları, çiçekleri, yeşillikleri yetiştiren, rengarenk, kokusu farklı, rengi farklı, tadı farklı, meyveleri, sebzeleri, çiçekleri, ağaçları yetiştiren, Allah'tan başka var mı? Yok. Bunları da yetiştiren, güzel güzel bağları, bahçeleri yetiştiren bir Allah var. Mâ kâne lekum entum bitu şecerâ. Ki siz bu ağaçları yapamazdınız. Siz bunları yapamazdınız. Bunları yapan bir Allah var. Eylâhumme Allah. Şimdi söyleyin bakalım. Bu gökleri yaratırken, yekleri yer, yerleri yaratırken, yağmuru yağdırırken, o ağaçları, meyveleri, sebzeleri, rengarenk çiçekleri, kokusu farklı olan çiçekleri yetiştirirken, o Allah'ın ortağı var mıydı? Yok. Eylahımla Allah. Allah ile beraber başka bir ya, söz konusu mudur? Belhüm ya Hayır Habibim. Bunlar haktan uzaklaşan insanlardır. Düşünmüyorlar burasını. Kocaman gökleri yaratan Allah olduğuna göre, bu Allah'a niye başkasını ortak koşalım? Niye başkasını kurtarıcı görelim? Bir insan olsun veya bir put olsun. Put daha kötü kıymetli dostlar. Mesela diyelim ki biz desek ya şu caminin şu direği var ya. Eee ne oldu? Bu direği bizi kurtarır. Bu direği efendim yağmuru yağdırır. Bu direk bize rızık verir. Mu şu? Bu direği zaten biz yaptık. Yani bizim bu direğe ihtiyacımız yok. Bu direğin bize ihtiyacı var. Biz sürekli direği kırarız yıkarız yok ederiz. Ama direkt bizi kıramaz ki. İnsanlar elleriyle kendileri elleriyle ne yapıyorlar? Heykel yapıyorlar. Yaptıkları bu heykeli sonra diyor ki eline geçiyorlar, kurban kesiyorlar, esas duruşa geçiyorlar. Diyorlar ki bu bizi kurtardı. Ya bu nasıl seni kurtaracak? Bunu sen yaptın zaten. Bunu sana faydası yok. Zaten bunu yapan sensin. Bunlar ne bekliyorsun? İbrahim Aleyhisselam zamanında Nemrut'un putları vardı. O putları kurtarıcı kabul ediyorlardı. En büyük put vardı baş put, ana put. İşte küçük putlar vardı. Bayramlarda çıkarlardı yüksek tepelere, kendilerine göre ibadet ederlerdi, ayin yaparlardı. O şeylerin önüne, putların önüne de yemek koyarlardı. Dağdan döndükten sonra, doğadan döndükten sonra gelirlerdi, herkesi yemeklerini alır, veya ve bereket yağmış, ilahları yağdırmış işlerine. O hastalara şifa, dertlere deva kabul ederlerdi ve o yemekleri. İbrahim Aleyhisselam dedi, ben gelemeyeceğim, rahatsızım, siz gidin dedi. Bunlar gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam aldı eline kocaman bir baltayı, Hepsinin kafasına birer tane vurdu. Hepsi tencerenin içerisinde yemek yemeye başladılar. Heykellerin kafası tencerelerin içerisinde yemek yiyor. Ama en büyük puta dokunmadı. Baltayı astı onun kafasını. Onlar şimdi bayramdan döndüler. Efendim geldiler, buthaneye girdiler. Yemekten alıp yiyecekler. Baktılar ki putların kafaları yok. Nerede? Tencerelerin içerisinde. Kim yaptı bunu falan der ki. Bir de baklar ki büyük putun kafasında balta asılı. Olmaz Olmaz bunu Bu yapmaz kimdir bu ilahlarımızın aleyhine konuşan dediler ki işte İbrahim İbrahim denen bir delikanlı yakaladılar gel bakın bunu sen mi yaptın ya bana ne soruyorsunuz görmüyor musunuz en büyüklerin kafasında put şey balta takılı demek ki bu yapmış onu Allah Allah yapar mı yapmaz mı dedi ki ya kendini koruyamıyorsa kafalarını kırmak isteyenden koruyamıyorsa e bunlardan siz ne bekliyorsunuz bir ara düşündüler ya, doğru diyor ya bu putlarımız kendilerinin kafasını kırılmasından engelleyemedi. Bizim bunların kafasını kırdı, engelleyemedi. Bu kendisini koruyamayan bir bana nasıl faydası olacak? Fakat aradan biraz zaman geçince şeytan durmuyor ki, ثُمَّ نُكِسُوا ala رُؤُوسِهِمْ Sonra tersine döndü. Olmaz böyle şey. Sen bizim ilahlarımıza saygısız yaptın. Saygısızlık yaptın. Biz seni cezalandıracağız dediler. alim عَلِمْتَ مَا هَا اُلَا يَنْتُقُونَ Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, Onlara. Sorun şu putlarınıza sorun bakalım kim kırmış kafalarını. Bana ne soruyorsun onlara sorun. Allah Allah bir sorsa bize cevap veremeyecekler. Kendini koruyamadılar. Biz yanlış oldayız diye evvela böyle bir gerçeği anlar gibi oldular sonra tersine döndü. Dediler ki sen biliyorsun bunların konuşmadığını. Dedi sen alay etmek için öyle söylüyorsun. Ondan sonra İblah Aleyhisselam'ı cezalandırmaya kalkıyorlar. Yani kendi elleriyle yaptıkları put değil mi? Onun bir şey bekliyorlar. Memurlar değerli Hazretleri hasıtır Kullarım ben sizi düşünmeye davet ediyorum. Gökleri yaratan kim? Yerleri yaratan kim? Gökten yağmuru yağdıran kimdir? Şimdi biz İstanbul'da toplansak, İstanbul'un bütün halkı, yetkilisiyle, amiriyle, memuruyla desek ki, "Biz İstanbul'da yağmur istemiyoruz. Pazar günü tatil günümüzdür. Güneş istiyoruz. Sıcaklık derecesinde 25 derece istiyoruz." Kaybol bulutlar, kaybol yağmur desek, hiçbir anlamı var mı? Yok. İstanbul Valisi bütün yetkililer etkiler dese bunun bir bizimle beraber onlar da söylese bir şey var mı? Yok. Ha demek ki biz insanlar veya putlar veya etkili yetkili gördüklerimiz ne değilmiş? Yerlerin göklerin yaratılmasında yağmurun yağmasında güreşin vurulmasında gelmesinde hiçbir etkisi yokmuş. Onlar da bizim gibi aciz birer varlıktır. Herkes bir damla meniden yaratılmıştı. Devam edelim. Bakınız Rabbimiz burada kendisini nasıl tanıtıyor bize? Kullarım ben nasıl bir Gökleri yaratan Allah celledjelalu, yerleri yaratan Allah celledjelalu, yağmuru indiren Allah celledjelalu, gökten indiren Allah celledjelalu. Bir ayeti kerimesinde Bakar suresinde şöyle buyuruyor: Kullarım, levneşe de cənnə Kullarım, gökten yağmuru siz indiriyorsunuz ben mi indiriyorum. Siz ilahlarınız indiriyorum, ben indiriyorum ben. Ben isteseydim gökten inen yağmuru acı yapardım. Yerden çıkan sularınızı acı yapardım, yapardım, tuzlu yapardım. O zaman nasıl su içecektiniz? Neden bana şükretmiyorsunuz? Felev la Neden bana şükretmiyorsunuz diyor Allah dile Nasıl bakın beni düşünmeye davet ediyor ve kendisini bize nasıl tanıtıyor? Geçiyorum buracık. Em men ja'ale'l ardı qararan <gülüyor> ve ja'ale hilaleh enharan ve ja'ale leha rawasiy ve ja'ale hadiza. Düşünün bakalım, yeryüzünü böyle istikrara elverişli, yani insanların yaşamasına elverişli, oynak olmayan, sabit duran, yani durmadan hareket halinde olsaydı insanlar yeryüzünde yürüyemezlerdi, bina yapamazlardı, iş kuramazlardı değil mi? Yeryüzü durmadan sallansaydı. Yeryüzünü böyle e, müstakir, yani insanların yaşamasına elverişli, durmadan hareket etmeyen, insanları durmadan sallayıp dengelerini bozmayacak bir şekilde yaratan kimdir? Allah Celle ve Ki bazı ayet kelimelerini döşek gibi yaptık buyuruyor. Yeryüzünde dağların arasından nehirleri yaratan... ...kayaların içerisinden suyu çıkarıp akıtan nehirleri... ...senelerce, yüzlerce sene, binlerce sene... ...nehir akıyor, akıyor, bir suyu bitmiyor be. Bakıyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun, bir kayanın içerisinden çıkıyor. Ve oymaktan çıkıyor. E kaç seneden beri akıyor, akıyor, akıyor, bitmiyor. Bu yeryüzünün dağlarının arasında... Efendim, nehirleri akıtan, ne dersiniz? Falanca kurtarıcı, fişmanca kurtarıcı, falanca put fişmanca put mudur? Yok değil. Kimdir bu nehirleri yaratan, akıtan? Ve ceale lehe çivi gibi çivi gibi, dağları yaratıp yüzüne çakan kimdir acaba? Ve ceale beynel bahre'in hacize, acı su var denizde tatlı su var. ikisinin arasına manevi perde koyup acısı tatlıya, tatlısı acıya katıl, e, karışma, karışmamasını sağlayan, o manevi perdeyi araya, araya koyan Allah'tan başka kimdir? Hemen akla Kaptan Kusso geliyor. Yani bu işi keşfetmiş ve iman etmiş. E, Kaptan Kusso bunu keşfet edinceye kadar an Kerim bunu anlatıyordu değil mi? Bu hadise bu vaka vardı. Kim bunu yapmıştır Allah Celle Celaluhu buyuruyor? Hani eee Allah'a inanmayan, her şeyi yapan tabiattır diyen birisi, etrafındakileri böyle yönlendiren birisi, etrafındakilerle konuşurken, öteden işte bir Hoca Efendi geldiğini görünce, bakın çocuklar, şimdi bunu nasıl susturacağım diyor. Efendim, etrafındakiler de heyecanla bekliyorlar Hoca Efendi'yi nasıl susturacak. Hoca Efendi bir, iki, üç tane soru sordu. Hoca Efendi üç tanesinde cevabını verdi. Hoca Efendi dedi, bir, bir tane de soru ben vereyim sana. Dedi. Sorayım sana dedi. Sor dedim. O Allah'ın varlığına inanmıyor. Yani tabiat olayı diyorlar. Bunlar kendi kendi olmuş tabiat olayı diyor. Hoca Efendi sormuş onu, demiş ki deniz kenarında oluyor bu vaka. Demiş ya şu deniz demiş. e ee, demiş. Bu tuzlu demiş. e ee, demiş. Bunun içerisinde balıklar var demiş. Tuzsuz demiş. Tuzlu denizde tuzsuz balığı yaratan kimdir demiş. Öyle tabiat olayı olsa tuzluğun içerisinde tuzlu yetişmesi lazım. Tuzlu içerisinde tuzu yetişmesi lazım. Ama tuzlu denizin içerisinde yetişen tavuğu orada doğmuş, orada büyümüş. Bütün bir oradan alan balık efendim tencereye koyduğun zaman biraz tuz koyacaksın üzerine eğer tuzsuz yemiyorsan, periz değilsen ne yapacaksın? Tuz koyacaksın üzerine. Ya bu zaten tuzlu denizden geldi. Niye tuzlu değil? Tuzlu denizde tuzsuz balığı yaratan kimdir? E soruya bir cevap verecek. Düşünmüş taşın tabiat dese tuzludan tuzlu olması lazım. Tuzuzdan tuzlu olması lazım. Siyah boyadan beyaz boya çıkar mı? Beyaz boyadan siyah boya çıkar mı? Durmuş düşünmüş demiş ki ne yapalım bir cevap verelim. Allah yaptı. O Allah deyince etrafına girdiler, ya hani sen Allah yok diyordun bize. E başka cevap yok ya adam. Ne yapsın? Devam ediyoruz şimdi. Eylahumma Allah. Bütün bunları yapan Allah ile beraber başka ilah var mıdır? Haşa. Bel eklerum ve ayalim. Çoğu bilmiyorlar. Rabb'in birliğini, kudretini, azametini bilip düşünmüyorlar. Emmen yüceybun muzdarra idâ daa ve yeşifussu ve yeca'likum kulafâ el ard. Bunlarım. Biz düşün bakalım. barda kalmış bir insan düşünün. Mesela denize gidiyoruz, kayımızla beraber gidiyoruz. Sağdan soldan alabora bir dalgalar gelmeye başladı. Battık, batıyoruz. Battık, batıp batıyoruz. Kime yalvarır insan? Kime yalvarır? Yani beni kurtar deyip kime yalvarabiliriz o zaman? Allah'ım, bizi kurtar Allah'ım demekten başka bir yol yok. Adam kuyunun içerisine düşmüş. Kimse bilmiyor kuyuya düştüğünü. Kendisinin çıkma imkanı yoktu. Kimseye haber verme imkanı yoktur. Bu adam ne yapacak? Yalvaracak, birisine yalvaracak. Kime yalvaracak? Allah'a yalvaracak. Bardak al, Yüzmin bir hastalığa muktela ol, Yüzmin bir hastalığa muktela ol. Efendim doktorlar diyor ki bunun çaresi yok. Doktorlardan umut kestiği zaman en inançsız adam bile ne yapıyor? Ey Allah bana şifa ver diyor. Doktorlar bile ellerinden geleni yaptıktan sonra ne diyorlar? Böyle zor hastalıklarda biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası Allah'a kalmıştır. Ee, adamın hakkını bil, haddini bil. Böyle buyuruyor ki kullarım darda kalanların kalanların imdadına koşacak olan benden başka kim var? İla daahu Allah'a yalvardığı zaman. Ve cealeikum ve şifası sıkıntısını kaldıracak benden başka kimse yoktur. Ve cealeikum fera'a. Kullarım sizden önce başkaları vardı. Onlar gitti, onların yerine sizi koydu. Siz gittikten sonra sizin çocuklarınızı yer, sizin yerlerinize koyacak. Bunu Allah'tan başka kim yapar ki? İlahumma Allah. Allah'tan başka ilah var mıdır? Onunla beraber bu işleri organize eden başkası var mıdır? Haşa. Ne kadar az düşünüyorsunuz. اَمَّنْ يَهْلِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَاَنْ يُمْسِلِ الرِّيهَ حَبُشْرًا بَيْنَ اَيْلَيْا رَحْمَةِ Kullarım, bir de şunu düşünün, düşünün bakalım. Denizin ve karan, karanlıklarında. Yani zifiri bir karanlık gece. Peki nasıl yol buluyorsunuz ki? Evinizi, işinizi, gideceğiniz yeri nasıl buluyorsunuz? Karadasınız veya denizdesiniz. Allah Celle Celaluhu size öyle imkanlar verdi ki karanlık gecede ay ile aydınlatıyor, yıldızlarla aydınlatıyor, size akıl ve fikir vermiş gideceğiniz yeri bulduruyor. Denizde yıldızlarla beraber rotayı tayin ediyorlar. Değil mi deniciler? Yıldızlarla beraber gidecek, pusulayla beraber gidecek tespit ediyor. Bu imkanları size veren ben değil miyim Allah dedi. Bir de kullarım. Kurak bir mevsimde, toprakların yağmura ihtiyacı vardır. Şimdi yağmur yağması için bulut lazımdır. Bulutlar gelmesi için rüzgar lazımdır. O rüzgarları rahmetinden yağmurdan önce gönderen benden başka kimdir ki? rüzgarların seviyesini, ne kadar hızla yürüyeceğini, ne kadar tom, su götüreceğini, suyu taşıyan bulutları sevk edeceğini, nereye sevk edeceğini, benden başka kim yapar? Bir hadis-i şerif hemen hatırıma geldi, kısaca söyleyeyim onu. Peygamber efendim tekvadan bahsedilirken, ihlastan, samimiyetten bahsedilirken, Allah yolunda infaktan bahsedilirken, bu örnek olarak verilir, adamın bir tanesi eski yolda giderken, bakmış ki yukarıdan bir duman, bulut, gidiyor kulak bir havada. Her tarafta kuraklık var. Duman gidiyor bulut gidiyor. Bulut giderken bir ses buluta embe diyor. Falanca araziye git, yağmurunu oraya boşalt efendim falanca kişinin arazisi sulansın. İsim veriyor. Falanca kişinin arazisi sulansın. Adam bu sesi duyunca, ses var ortalıkta da sesi söyleyi yok ortalıkta. Takip ediyor bulutu. Gidiyor gidiyor. Bulut bir yerde duruyor. Yağmurunu döküyor. Yağmur döküldüğü zaman o yağmur suları Nereye atlıyorsa onu takip ediyor. Hangi bahçeye gittirse gidiyor o bahçeye bakıyor ki adamın birisi var orada. Bahçe sahibi bahçede. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Senin ismin nedir? Adam ismini söylüyor. Bakıyor ki aynen orada duyduğu isim. Yani falanca kişinin bahçesini sulayın diye ismi zikredilen adam. Dedi ki Allah aşkına söyler bana sen ne yapıyorsun? Sen ne işle meşgulsün? Allah Celle ve Ala Hazretleri sana bu dereceyi nasıl dedi Ne oldu ki dedi ya? Sen ne biliyorsun ki? Ne oldu ki dedi? Ya vallahi dedi. Hayatında hiç görmediğim bir şeyi gördüm dedi. Ben gelirken her tarafta kuraklık vardı. Bir parça bulut vardı. O bulutun altındaydım ben. Bir ses geldi kulağıma. Ey bulut! Falanca arazinin üzerine git. Yağmurunu dök. Falanca kulunun senin isminizi zikrederek falanca kulunun bahçesini sula. Yağmurunu oraya akıp. Ben de takip ettim. Geldim. Yağmurum, suların aktığı bahçeye geldim. Senin bahçe isim senin ismin. Sen ne yaptın ki Allah Celle Celaluhu özellikle senin için bulutları gönderdim. Dedi ki benim çok farklı bir ibadet şeklim yoktu. Ancak bu bahçemden çıkan mahsulatı üçe bölerim her sene. Üçte birini kendime alırım, çoluk çocuğuma harcarım. Üçte birini Allah yoluna harcarım. Kesinlikle üçte birini Allah yoluna harcarım. Üçte birini de gelecek sene tuhum için saklarım. Yani üçte birini ana sermaye, üçte birini kendi ihtiyaçlarımda kullanırım, üçte birini de Allah yolunda her sene harcarım. Ben bunu bilirim, bundan başkası özel bir şey bilmiyorum. Herkesin yaptığı gibi yapıyorum. Ancak burada böyle farklı uygulamam vardı işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de bunu anlatıyor. Devam edelim ayeti kerimeye ve bitiriyorum. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ Kullarım, bir damla beni İnsan haline getiren, bütün yok olan varlıkları var haline getiren, yok olanları var haline getiren, gökleri, yerleri, insanları, hayvanları, kuzuları, tavukları, yumurtaları, yoktan var eden, var ettikten sonra tekrar öldürüp insanları yeniden diriltecek olan Allah'tan başka kim vardır Gökten yağdırmak suretiyle, yerden bitirmek suretiyle size rızık veren, elmayı, armutu yetiştiren, domatesi yetiştiren, efendim, Ekmeğinizin buğdayını, arpasını yaratan, yaşatan, mısır, mısırlarını yaratan, efendim dökten yağmur yağdırmak suretiyle, topraklara emir vermek suretiyle yaratan, yaşatan ve size böylece rızık veren Allah'tan başka kim olabilir ki? <gülüyor> vardır diyorsanız delilinizi getirin. Eğer gerçekten sadıksanız delinizi getirin. Bu sefer diyorlar ki müşrikler madem sen öyle diyorsun, kıyamet var diyorsun şöyle bakalım, kıyamet ne zaman kopacak? Allah Celle ve Ala Hazretleri benim peygamberime öyle soru sormayın. Kıyametin ne zaman kopacağını benim peygamberime sormayın. Çünkü ben peygamberime öğrettiklerimi öğrettim ama bunu öğretmedim. Ona öğretmediğim şeyi ona öğretmediğim şeyi o size söyleme. Kıyametin ne zaman kopacağını peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyor mu? Hayır bilmiyor. Alametlerini biliyor mu? Biliyor. Nereden biliyor? Allah'ın Teala bildiriyor. Cebrail Aleyhisselam ona bildirdi. Cebrail Aleyhisselam'a kim bildirdi? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bildir. Evet kıymetli dostlar. Dersimizi burada noktalayalım. Bu nedir? Allahu Teala'yı biz nasıl tanıyacağız? Kendisi kendisini nasıl tanıttıysa öyle tanıyacağız. Eğer bütün bu işleri yapanın Allah Celle Velal'ı Hazretleri olduğunu kalben, yakinlen, efendim, kafamızda, fikrimizde düşünür, tefekkür ve tezekkür edersek kulluğumuz farklı olacaktır. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi kimse yoktur. Rızık veren odur, rızık kesen de odur. Hayat veren odur, Ölünü veren de odur. İzzeti veren odur, cemmeti veren de odur. mülk, ve ve ve Habibim, beni anlatırken, beni överken şöyle anlatacaksın. Ey benim Allah'ım diyeceksin. Dilediğine mülk ve saltanatı verirsin. Dilediğinden mülk ve saltanatı alırısın. Dilediğine aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Sen her şeye kadirsin. Saltanatı veren o. Bir insana Allah mülk vermiş ise saltanat vermiş ise iyi insan ise ona lütuf ve keremen vermiştir. Bir de imtihan ediyor onu. Eğer kötü insan ise Estaizu Allah وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ kafirler, din düşmanları, Allah düşmanları onlara biz mühlet veriyoruz onlara imkan veriyoruz yaşatıyoruz onları makam veriyoruz, mevki veriyoruz güç kuvvet veriyoruz bunları kendileri için hayırlı zannetmesin biz işte bu güce sahibiz madem ki Allah bize bizi kabul etmiyor, bizi cehenneme koyacak, niye bize bu imkanları verdi sakın aldanmasınlar biz onlara mühlet veriyoruz, imkan veriyoruz makam ve mevki veriyoruz ki günahların artırsınlar, artırsınlar. Yarın ahirette yakaladığımız zaman suç dosyaları kabarık olsun. Biz bu cezayı hak ettik desinler. Günahları çoğalsın diye. Günahları çoğalsın, suç dosyaları kabarık olsun diye. Biz onlara bu imkanları veriyoruz buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Zalimler için böyle. Ama müminlere de Allah Celle Celaluhu hem mükafat olarak verir hem de imtihan için verir. Evet kıymetli dostlar. İzzeti Allah'tan bekleyeceğiz. Zilletle gelirse günahlarımız sebebiyle Allah Celle Celaluhu kendisi bize zilleti vermiş. Zilletten kurtulmak istiyoruz Allah'a muracaat. Aziz olmak istiyoruz Allah'a muracaat. Her şeyin merkezi ondadır. O verir, o alır. Vermesini de yapan odur. Almasını da bilen, bilen odur. Hayatı bize o verdi, ölümün başkası mı? Ölümde o verecek mi? Hüce Rabbim Celle Hazretleri kendisinin Kur'an'ında beyan ettiği gibi, Habibiyle duyurduğu öğrettiği gibi, alimlerle bizlere beyan buyurduğu gibi tanımaya ve kendisine layıkıyla kitaplarda beyan edildiği şekliyle imkanlarımız nispetinde kulluk yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin.